selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kıymetli izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz bugün de yine ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Ağa Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz ve cevaplar alacağız sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz ve daha önce yapmış olduğumuz programlardaki soruları yeniden izlemek isterseniz onları da lalegültv.com.tr adresinden yeniden izleyebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Rabbim iyilikler versin. Ee, i̇lk sorumuz hocam, çalıştığım yer makine montaj işi, ister istemez üzerimiz çabuk kirlenmekte, namaz vakitlerinde üzerimi değiştirme vakti de yok. Bu elbiselerle namaz kılıyorum, caiz mi diye sormuşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu sallallahu te'anü aleyhi ve sellem ve ba'du. Namaz her bir erkek Müslüman ve bayan Müslüman üzerine farz olan bedeni bir ibadettir. Ancak diğer ibadetlerde olduğu gibi bu ibadetinde yapılabilmesi için gerekli olan bir takım şartlar vardır. Bu şartlardan bir tanesi de temizliktir. Tabi temizlik dediğimiz zaman işte beden temizliği, vücut temizliği, bir de namaz kılacağımız mekan temizliği. Şunu ifade etmek isterim ki e, istimal olarak örfü istiyamal ile şer'i istiyamalleri birbirine karıştırmamamız gerekir. Temizlik kavramı şeri şerifte farklı bir şekilde değerlendirilirken belki bizim örfümüzde daha farklı değerlendirilebilir. Bir misal vermek gerekirse Hijyen diye tabir edilen, özellikle tıp alanında kullanılan, malumunuz mikrop kırma özelliği ile alkol kullanılmaktadır. Evet. Etil alkol, bir nevi temizlik maddesi olarak kullanılmaktadır. Peki oysa şer şerif doğrultusunda meseleye baktığımız zaman, etil alkolle temizlik yapmak gerçekten orayı temizler mi? Yani namaz gibi e, temizliğin gerekli olduğu bir ibadette onunla temizlik hasıl olur mu? ki olmayacağı aşikardır ki zaten etil alkolün kendisinin pis olup olmaması ulema arasında ihtilaftadır. Evet. Dolayısıyla meselenin hijyenlilik ile temizlilik yani şer'i isti'mali ile örfü isti'mali birbirine karıştırmamamız gerekir. Aynı şekilde necasetlilik ve pislik meselesini de birbirine karıştırmamamız gerekir. Yani namaza mani olan Necaset, bu bahsettiğimiz gibi insan vücudunda, elbisede veyahut da namaz kılınacak mekanda olursa bu kişinin namazı sahi olmaz. Evet. Ancak kir namaza mani bir necaset değildir. Hmm. Kir başka bir şeydir, necaset başka bir evet. şeydir. Dolayısıyla iş elbisesi diye bu makineyle uğraştığını söylüyor bu arkadaşımız. Hmm. Dolayısıyla üzeri yağlanıyordur, muhtemelen paslanıyordur. Ancak necaset kendisine bulaşmıyordur. Ee, bu ise üzerinde kirlilik var demektir ki kir ise namazın sıhhatına mani değil. Evet. Ama şunu ifade etmek gerekir ki namazda Müslüman Allah'ın huzurunda durur. Dolayısıyla ayet kerimenin de ifade ettiği doğrultusunda en güzel bilselerini giyerek, ziynetini takınarak Mevla'nın karşısında durması gerektiğinden dolayı e, i̇bn Abidin gibi Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman iş elbiseleriyle veya gece elbiseleriyle işte pijama şortman tarzı elbiseler ile namaz kılmanın mekruh olduğu ifade edilir. Ee, yoksa namazın sıhhatı meselesi evet. değildir. Namazın sıhhatı açısından necaset yoksa setre avret dediğimiz avret mahallide örtülmüş ise hı hı. E, bu kişinin namazı sahih olur. Hı hı. Ama eğer üzerindeki elbise dediğimiz gibi gece elbisesi, ev elbisesi yani e, işte bir saygın bir kişinin önüne çıkamayacağımız tarza bir elbise ise... Hı hı. E, o tarzda bir elbiseyle namaz kılmanın mekru olduğu ifade edilir. Evet. O yüzden bu kardeşimize e, tavsiyemiz e, çalışırken illaki bir tulum tarzında bir şey kullanabilir. Hı hı. E, ve Üzerine o yağ, pas, kir gibi şeyler o tulum'a sirayet eder. Namaz kılarken onu çıkartıp da içindeki kendi elbiselerine namaz kılması en azından bu kerahattan kurtulması evet. için yeterli olur. Ama namazın sıhhatiyle irtibatlı değildir. Tamamıyla bu namaza kişinin göstereceği saygıyla. Ki Efendi Hazretlerimize nispet edilir. Ee, yanında yakın hizmetinde bulunan e, hocalarımız bize aktarmışlardı. İşte e, normalde yatmadan önce Efendi Hazretlerimiz abdest alıyor. Sağlıklı dönemindeyken. E, abdest alıyor. Tabi abdest aldığı zaman iki rekatta abdest şükür namazı kılacaktır. O ise biraz sonra yatacak. Ama sanki dışarı çıkacakmış gibi bütün elbiselerini giyiyor, çoraplarını giyiyor, meslerini dahi giyiyor ve iki rekat namazını kılıyor ve tekrardan onları sil baştan çıkartıyor ve o şekilde ıstırahat mekanına çekiliyor. Bu kişinin namaza göstermesi gereken bir eylemi ortaya koyuyor. Ee, belki bizler o gibi yapamayız, yapmacık olur bizim yaptığımız ama en azından bu manada e, iş elbisesi gibi, eşortman gibi yani dediğimiz gibi saygın bir insanın önüne çıkamayacağımız elbiselerle namaza durmamız her ne, her ne kadar namazın sıhhatına mani olmasa da kerahattan hali olmayacaktır. Bu konuda da titiz davranmamızı tavsiye ederiz inşallah. Evet hocam. Bir başka sorumuzsa e, abdest aldığımız yer hemen tuvaletin çıkışındaki el yüz yıkama lavabolarında alıyorum uygun mudur? Ayakta abdest aldığım için oturma durumu yok. Sağ ayağımı yıkadıktan sonra silip çorabımı giyiyorum sonra sol ayağımı yıkıyorum. E, bu e, durumda da caiz oluyor mu diye sormuşlar hocam. Daha önce cevap vermiştik evet. silme konusuna ama... Yani abdestte tabii ki e, tuvaletin dışındaki abdest için Hı -hı. tahsis edilmiş alanlarda abdest almak daha uygundur. Ama bunun yanı sıra e, mecburiyetle alakalı böyle bir yerde abdest almakta da mani bir durum yok. Yeter ki üzerinize necasetin sıçramasına mani olun. Hı -hı. Yani bedeninize e, veya herhangi bir uzgunuza necaset sıçramasın. Bu şekilde buna titizlik göstererek abdest alınırsa abdest sahi olur. Evet. Kurulama meselesine gelince de yine Hanefi mezhebine göre peş peşe yapmak şartı yoktur. Bir de bu sünnettir. Bir uzuv kurumadan diğer uzuvu yıkamak da Hanefi mezhebine göre sünnettir ama bu kurumaktan kastedilen araya fasıla koymaktır. Yoksa harici bir etkeniyle kurulamak hmm. değil. Havanın çok sıcak olması veya bir bezle kurulama şeklinde olursa bunda bir mani yani bu kerahatla alakalı evet. veya bu sünneti terkle alakalı bir durum değildir. Hmm. E, tabii ki bu gibi yerlerde abdest alan kimseler oturacak mahalle olmadığı için evet. ayağını yıkadığın zaman ıslak ayakta da ayakkabısını giyemeyecek. Çorabını giyip mecburen ayakkabısını giyip diğer ayağını yıkaması gerekiyor. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmez. Ancak şunu ifade etmek isterim. E, kurulayacağı şeyi bazılarını görüyoruz. Çoraplarıyla kuruluyorlar. Hmm. Ve o çoraplarını tekrardan yiyorlar. Evet. Oysa e, abdest alındıktan sonra abdest uzvundan artan su may-i may hakkında ulemanın farklı görüşleri vardır. Tercih edilen görüş necis olmamasıdır. Hmm. Ama en azından keratten halide değildir. Bu sebebiyle e, ye çorabımızı giymeden önce peçete tarzı bir şeyle Ayağımızı kurulayıp hmm. o şekilde çorabımızı giymemiz veya kurulayacağımız bir şey varsa da onu hariçte bırakarak, kendi yani hmm. kendi üzerimize almayarak, yani namaz kılarken en azından üzerimizde may müstahmel olmasın. Evet. Veya çorabımızı giyerken ayağımızı kuruluya kuruluya çorabımızı giyersek, çünkü may vücuttan ayrılmakla olur. Vücutta bulunduğu müddetçe o su may değildir. Hmm. Bu sebeple o şekilde yani çorap giyildiği zaman belki şöyle bir soru akla gelebilir. Çorap da ıslanıyor. Hmm. O zaman o da maimüslamel olmuyor mu olmaz. Evet. Çünkü vücuttan ayrılmış değildir. Hmm. Vücut üzerinde kabul edildiğinden Yine dolayı yapışık duruyor. yapışık duruyor. Bu sebeple bu vesileyle de maimüslamel konumundan da kişi kaçınmış oluyor. Hmm. Buna dikkat edilmesini tavsiye ederiz ama onun haricinde namazın veya abdestin ile alakalı bir problem de yoktur. Yok. Evet hocam. Bir diğer gelen sorumuz ben bir arkadaşımın açtığı işe sonradan ortak oldum. Belli bir zaman sonra zararı uğradığımızı anladığımda ortaklıktan çıktım dedim. Arkadaşım bunu kabul etmedi ancak ben bu dönem içinde ilişkimi kestim ve birkaç <gülüyor> ay sonra dükkana aciz geldi. Ben ortaklıktan çıktım dediğim zaman benim paramı verebilirdi. Vermediği için bana borçlu olur mu demişler. Bu meseleye yakın bir olayı daha birkaç gün önce karşımıza çıktı. Yine iki ortak aynı böyle bir durumla aralarında bazı anlaşmazlıklar oluştu. Ve hakem olarak da bu konuyu şeri şerife göre nasıl halledebiliriz diye bir istişare yapmak istediler. Ve orada da şu izlenimi gördüm ki bu sualde de aslında o var. Ortaklı daha sonradan dahil olan kimsenin ortaklıktan dilediği zaman ayrılabilme özelliği varmış gibi hmm. aksediliyor. Evet. Gerçek şudur ki akitlerin birçok itibarla taksimatı vardır. Bu taksimlerden bir tanesi de bu kısımlardan biri de lazimi ve gayri lazimi olmasıdır. Yani bağlayıcı ve bağlayıcı olmaması. Şirket akdi de bağlayıcı olmayan bir akittir. Yani ortaklılık oluştuktan sonra İster bu ortaklılığa sonradan gelen kişi olsun, ister ilk işi kuran kimse olsun, Hı. önemi yoktur. Madem ki ortada bir ortaklılık var ise, ortaklardan her biri hissesinden yani ortaklılık akdini bozabilme yetkisine sahiptir. Evet. Yani ben bu ortaklılığı devam ettirmek istemiyorum deme hakkına sahiptir. E, bu her ikisi için eşit bir konumdadır. Ancak ben ortaklıktan vazgeçiyorum demek ile ortaklık nihayete ermez. Çünkü netice itibariyle var olan bir müessese var. Hı hı. Bunun işte eğer yüzde 50 yüzde ortaksa bunun yüzde hissesi bana ait, yüzde hissesi evet. size aittir. Ben ortaklıktan çekiliyorum demek yüzde hissemi size devrediyorum hı hı. demektir. Yani bu bir nevi satıştır. Evet. Ve satış olabilmesi de tarafların iradesiyle oluşur. Tek taraflı bir satış gerçekleşmez. Hı hı. Yani ben nasıl ki şu bardak eğer benimse bunu ben size sattım demem satışı oluşturmuyor ise hmm. ben bu hissemi sana devrediyorum dememle de hisse devredilmiş olmaz. olmaz. Evet. Karşı tarafın kabul olması gerekir. Çünkü akitte iki taraf vardır. Hmm. Satıcı taraf, alıcı taraf. Ve her iki tarafın ifadelerini irade, iradelerini ifadeye döktüğü sözler vardır. Ay. ki Biz buna fıkıh dilinde icap ve kabul diyoruz. Evet. Ben bu kendi hissemi şu kadar bedelle sana devrediyorum demek bir icap olur. Karşı tarafın kabulü olmadıkça bu havada askıda kalır. Hiçbir e, yürürlülüğü veya hiçbir e, fonksiyonu olmaz Hı -hı. hukuksal olarak. Evet. Dolayısıyla ben şirketten çekiliyorum demek yeterli değildir. Bunu dediğiniz zaman karşı taraf da bunu kabul edecek, Hı -hı. sizin hissenizi alacaktır. Ama o kişi eğer bunu kabul etmiyorsa yani ben senin hisseni almak istemiyorum dediği zaman da siz o hissenizi bir başkasına da satabilirsiniz. Hmm. Veyahut da ben bu ortaklığı devam ettirmek istemiyorum mademki sen de almıyorsan o zaman bunu biz satacağız. Aynen. Şeklinde bir e, yol haritası çizilebilir. Hı hı. Yoksa ben e, sonradan bu ortaklığa ithal girdim ve şimdilik ver benim payım ben çıkıyorum dediğiniz zaman karşılıklı bu rızayla olabilir. Hı hı. Yani şirketin gayri lazimi olması, bağlayıcı olmaması ayrı bir şeydir. Hı hı. E, şirket bozulması demek e, satışın oluşması, hissenin devri. Bunun e, karşı tarafın kabulüne bağlı olması ayrı bir şeydir. Evet. Meseleleri birbirinden e, ayırmamız gerekir. Yani şöyle bir misal verebiliriz. Ticari bir şirket değil de bir malda ortakız. Hı hı. Söz gelin bir evimiz var, bir dairemiz var ve bu yüzde size ait, yüzde bana ait. Ben bu hissemden vazgeçtim dediğim zaman benim hissemin bedenini bana vermek zorundasınız diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Diyemeyiz. Çünkü bunu siz kabul edebilirsiniz de İyi vazgeçtiysen git hisseni kime satıyorsan sat da diyebilirsiniz evet. bana. Veya ben de vazgeçiyorum benim hissemi istiyorsan sen dal diyebilirsiniz. Hmm. Veya az talep kendi aramızda pazarlık yaparız ya ben senin hisseni alırım ya sen benim hmm. hissemi alırsın. Anlaşamazsak üçüncü bir şahsa tamamını satarız ve aldığımız bedeli de aramızda taksim ederiz hmm. hisselerimiz doğrultusunda. Yani netice itibariyle ben hissemi devrediyorum veya ben bu şirketten ayrıldım demek ortaklığı bozmak demek hmm. değildir. Ta ki karşı tarafın almak veya vermek veya harcı birine vermek satmak şeklinde Hı. bir uygulama olmadıkça. Ee, peki burada ne olmuş? Sualde işte e, ben Sonradan baktım ki şirket e, sıkıntıya gidiyor zarar ediyor ve dedim ki ben bu şirketten ayrılıyorum dedim <gülüyor> ama karşı taraf kabul etmedi ve belli bir zaman sonra da zaten haciz İlk geldi rahatsız. ve o şirkette hiçbir mal varlığı kalmadı. Ee, anladığım kadarıyla bu arkadaşımız yine verdiği parayı geri talep ediyor. Ee, diyor ki o anda diyor hani dediğim zamanda bana diyor eğer ortaklık bozulmuş olsaydı diyor belli bir miktar para alabilirdim diyor. Verebilirdi diyor imkanı var diyor ama o devam ettirdi. Bu sefer de haciz gelince hiç parası kalmadı. Tabii burada şu da önemli. Ee, yani bu gibi meselelerde yani iki tarafın var olduğu meselelerde tek tarafın sözünü dinleyerek fıkhi bir hüküm söylemek doğru değildir. Hmm. Çünkü netice itibariyle bu bir dava konumundadır. Hı -hı. E, i̇ki taraf vardır ve iki taraf da kendinin haklı olduğunu iddia evet. ediyor. E, burada bir tarafı dinliyorsunuz, o tarafın anlattığına göre siz belki fıkhi değerlendirmede bulunursunuz. Hı -hı. Ve sizin bu söylediğinizde o kişi der ki işte ben bunu hocalara sordum, e, bu konuda sen haksızmışın evet. der. O kişinin de e, ne bileyim hocalara karşı veya müesseseye karşı bir kalp burukluğu olabilir ki haklıdır. Çünkü hı. beni dinlemeden benim haksız olduğuma nasıl karar verdi evet. şeklinde. O yüzden bu gibi meselelerde en güzeli hakemliliktir. Hı hı. Yani her iki taraf e, ilmine e, hürmet ettiği, ilmini kabul ettiği e, saygın bir hoca efendinin karşısına çıkarlar. Meselelerini ortaya koyarlar veya bilir kişi hı hı. şeklinde birini tayin ederler ve meseleleri ortaya koyarlar. Bu iki konu yani meseleler hakkında işte İslam fıkhı burada şöyle söyler, burada şu şekilde sul yapabilirsiniz diye orta yolu Hı -hı. bulmaya çalışırlar. Bu konularda bizim genel olarak tavsiyemiz budur. Evet. Sadece şirketle alakalı burada anlaşılması gereken meselelerle alakalı bazı fıkhı gerekçeleri yani fıkhı değerlendirmeleri burada Hı -hı. yaptık. Burada şu önemlidir. E, diyor ya ben şirketten ayrıldım dedikten sonra o esnada bana paramı verebilirdi evet. ama şirket devam etti ve haciz uygulandı. Acaba o haciz neticede borçla tahap ediyor. O borç sizden sonra e, şirketle alakalı yaptığı bir faaliyetten kaynaklanan bir hmm. borç mu yoksa şirketin şimdiye kadar yapmış olduğu ticari faaliyetlerden kaynaklanan bir borç mu? yani zaten sizin bir borcunuz vardı ama henüz daha haciz gelmemişti hı hı. dolayısıyla ben çıkıyorum demek yani yıkılacak olan bir yerden ben hissemi aldım benim paramı ver demektir hı. oysa zaten orası biraz sonra yıkılacaktır yıkılacak. Bu yani gerçekten açılması gereken, ifşa edilmesi gereken bir mesele. Ve tek kişinin değil iki kişinin de anlatması lazım. Artı konu, yani. artı. Evet. E, burada zaten ben hissemi e, devralmak istiyorum veya ben buradan vazgeçtim demekle de olmuyor biraz Hı. önce söyledik. Hı. Karşı tarafında bunu kabul etmesi veya etmiyorsa üçüncü bir şahsa satışa arz edilmesi. Böyle bir işlem oluşmadıkça bu hala şirket devam ediyor demektir. Evet. Şirket devam ediyorsa e, şu andaki var durum neyse ya satılır Para ediyorsa hı hı. eğer, eğer para da etmiyorsa e, bu sefer sadece siz bir şey almak değil bir borç varsa borçla da var, o borçta da ortak olacaksınız. Hı hı. Çünkü kar taksimi konuşmaya göredir. Hı hı. Ancak zarar konuşmaya göre değil sermaye nispetindedir. Evet. Yani diyelim ki bizim ticari bir ortaklığımız var hı hı. ve e, sermayelerimiz yüzde elli yüzde elli ama işte siz daha fazla ticarette kabiliyetlisiniz diye karın yüzde altmışını şart koştunuz ben yüzde kırıkını alacağım bu olabilir arz ve taleptir kabulle evet. alakalıdır ama bu şu demek değildir. Zarar olduğu zaman da zararın yüzde altmışı size yüzde kırkı bana aittir denmez. Zarar sermayeye göre taksim hmm. edilir. kar konuşmaya göre taksim edilir. Evet. Yani karın taksimi e, akit yapan tarafların anlaşmasına göre ama zarar sermayeye göredir. Hmm. Ki Burada fıkhi bir kural. rıbh malem yudman denilen yani ödeme sorumluluğu olmayan bir maldan kar elde edilmemesi asebiyle e, bir gerekçede hmm. sunulmaktadır. O yüzden tavsiyemiz yine iki tarafın dinlenmesi ve bu doğrultuda bilir kişilerin bu konuda aralarının ara buluculuk yapmasıdır. Ama şirketle alakalı bilmemiz gereken de bu ifadeler, bu bilgiler de olması gerekir. Evet hocam. Bir başka sorumuza devam ediyoruz. Hocam bizim buralarda arıcılık da ve arıcılar arasında kraliçe arı satımları oluyor. Burada bir hoca efendi arı satışının caiz olmadığını söyledi. Doğru mudur? Satış caiz değilse nasıl arı temin edeceğiz diye sormuşlar. Evet. Hanefi kaynaklarına baktığımız zaman arı satışı ile alakalı e, İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf e, bir tarafta ve İmam Muhammed rahimahumullah diğer bir tarafta olmak suretiyle iki görüşten bahsedilir. Ancak arı kovanıyla beraber içindeki balıyla beraber satılıyor ise böyle bir arının satışının caiz olacağını ittifak vardır. Burada herhangi bir görüş farklılığı yoktur. Yani kovanı var, işte içinde arıları var. Hı hı. E, hep beraber bir bütün olarak satışa arz ediliyor. E, bu şekilde bir satışın fıkhen caiz olacağı bu üç imamın ittifakıyla sahiptir evet. Ancak kovansız yalın bir arıyı satmak caiz mi değil mi? Bu konuda İmam-ı Azam Ebu Hanife ve İmam-ı Ebu Yusuf rahimahumullah caiz olmadığını söylerken İmam Muhammed ise eğer bunlar bir araya toplanmışsa, muhraz ise hiyazet altına alınması mümkün ise hmm. hani e, oğul çıkartı denir ya bazen e, kovanlardan bir grup çıkar. Evet. ağaçın veya bir dalın altına toplanırlar. Onu bir araya topla, topludur zaten. Onu bir Hı -hı. çuvala koyarlar. işte bir kovana yerleştirirler. Onlar arı bal faaliyeti yaparlar. Hı -hı. Bu şekilde bir e, toplu halde ise kendilerinden menfaatlenilebilmesi mümkün olacağından dolayı i̇mam Muhammed bunların satışının caiz olduğunu söyler. Evet. Ve Hanefi fıkhında da tercih edilen görüş bu noktada i̇mam Muhammed Rahimullah'ın görüştür. Yani kendisinden faydalanması mümkün olacak bir durumda. Evet. E, malumunuz arıcılıkla iştigal edenler bilir. Tek bir arı bir işe yaramaz. Hmm. Yani arı e, bir toplu halde, bir koloni halinde e, faaliyet yaparlar. Çünkü toplayıcı ayrıdır, işte bekçilik yapan ayrıdır, hmm. yumurtayı dönleyen ayrıdır vesaire. E, ben pek fazla bunun tekniğini de bilmiyorum. Evet. Dolayısıyla tek bir arı bir işe yaramayacaktır, kendisinden faydalanılamayacaktır. O yüzden faydanın oluşabileceği tarzda bir arı sistemi hmm. var ise, ve bu arz ve tale ile de zaten satılıyorsa ki e, karşı taraf alıcı bulabiliyorsa demek ki fayda var demektir. Evet. Faydalanılabiliyor demektir. O zaman bunun satışında bir problem olmayacak. Bu kraliçe arı diye tabir edilen arılarda bildiğim kadarıyla bir kovanda bir tane oluyor. Evet. E, ve o olmazsa o kovan hiçbir işe yaramıyor. Hı -hı. Kendisinden faydalanılabilen bir arıdır. Ee, ve insanların faydalanabileceği bir şeyde eğer şerif şeritte de bir mani olmazsa maldır ve mütekavimdir. Hmm. Dolayısıyla satışa arz edilmesine mani olan hiçbir durum yoktur. Yani bir nesnenin satış arz edilebilmesi evet. için işte onun mebi olabilmesi. Mebi olabilmesi için aranan altı şart vardır. İşte mal olacak, mütekavim olacak, makduru teslim olacak fıkhi terimleriyle. Hı. Bunlara baktığımız zaman da her şey dönünce kendisinden faydalanılabilmesi mümkün olacak. Ve şeri i buna mani olmayacak. Hı. Ki arı bahsettiğimiz gibi kraliçe arı bu kabildendir. Ve bunun satışında dediğimiz gibi Hanefi fıkhında... İmamlardan farklı rivayetler de olsa e, tercih edilen görüş bunun satışının caiz olacağı evet. yönünde olacağı için bunda herhangi bir mahsur lazım gelmez. Bunun satışında bir problem yoktur. Evet hocam. Bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. E, karı kocanın avret yerlerine bakmaları veya görmeleri caiz mi? Bu konuda sakınca var mıdır? diye Fetevay-i Hindiye adlı Hanefi kaynağında Beşinci cilt olsa gerek kerahiye bölümünde bu konuyla alakalı i̇mam Ebu Yusuf'un i̇mam Ebu Hanife'ye bir sorusu var. İşte erkeğin hanımının avret mahalline bakması veya tutması, kadının da erkeğinin avret mahalline bakması veya tutması gibi... Ee, Ebu Hanife'nin ise açık bir ifadeyle bunda herhangi bir mahsulun olmayacağı hmm. e, çünkü karı koca arasındaki münasebet belki bunu da gerektirebileceğinden evet. dolayı bir mahsul olmayacağını açık bir şekilde dillendirmiştir. O yüzden böyle bir şey yoktur. Yani karı koca birbirlerinden tam manasıyla faydalanmaları hmm. helaldir menfaatlenmeleri helaldir. Yeter ki şeri şerifin izin verdiği hmm. ölçüde olsun. Bu ölçüye dışarı taşmadıktan sonra birbirlerinden istifade etmesinde bir sıkıntı yoktur. Evet hocam. Bir diğer sorumuz. Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında kaza namazı kılınabilir mi? Özellikle camilerde sabah namazlarında ilk sünnetten sonra belli bir zaman oluyor hocam. Evet. Aslında sıhhat olarak baktığımız zaman sabah namazının vakti çıkmadıkça Kaza namazı kılınabilir. Hmm. Sadece nafile olarak sadece sabahın sünneti kılınabilir. Ee, başka bir nafile namaz kılınmaz. Evet. Ama kaza namazı kılmasına mani bir durum yoktur. İster bu kaza namazı sünnet ile farz arasında olsun, ister farzdan sonra olsun, ister sünnetten sonra olsun. Hmm. Yeter ki bu vakitte yani tulul fecir ile e, tulul şems dediğimiz yani fecrin doğumu ile güneşin doğumu güneşin arasındaki doğumu. vakit. Bu zaman zarfında kişi kaza namazı kılsa bu kaza namazı sahiptir. Evet. Ancak e, genel olarak şöyle bir kural vardır. Farz namazların öncesinde ve sonrasında bulunan revatip sünnetlerinin arasına başka bir namaz koymak doğru değildir. Hmm. Yani bu sabah namazı için de geçerlidir. Diğer namazlar için de geçerlidir. Evet. Dolayısıyla burada her ne kadar bu kişinin sünneti kıldıktan sonra kaza kılması sahih olsa da e, yapması gereken uygun olanı sünneti kılmadan önce kazasını yani. kılsın. Sünneti kıldıktan sonra farz ile sünnet arasında başka bir namaz koymasın. Evet. Veya farz kılındıktan sonra eğer vakit kalırsa ki Türkiye'de pek buna imkan yok. Çünkü... Bulunduğumuz coğrafi itibariyle Hanefilerin ağırlıklı olduğu bir bölgedeyiz ve Hanefi mezhebinde de sabah namazının son vakitinde kılmak evli olandır. Hı hı. Dolayısıyla namaz kılındıktan sonra fazla bir vakit kalmaz, tamam, güneş evet. doğar. Ama Suudi Arabistan'da hac veya ümref ibadetini yapmak üzere oraya gidenler ki görürler orada sabah namazı ilk vaktinde hı hı. kılınır. Yani imsa keser kesmez ezan okunur. Sünnet kılınır ve belli bir kaç dakika sonra da farz kılınır evet. ve farz kılındıktan sonra da daha güneşin doğmasına epey bir zamanda vardır. Bu şekilde bir zaman dilimi varsa da namazdan sonra yani farzdan sonra bunu kılmak hmm. daha evladır. Ama dediğimiz gibi bu evleviyetle alakalıdır. Yoksa sıhat açısından baktığımız zaman bu vakit içinde kaza namazı kılmak her halükarda sahittir. İster sünnet ile farz arası olsun ister hmm. sünnetten sonra olsun. Ama sünnet ile farz arasına ayırmak doğru değildir sadece. Evet hocam. Bir başka sorumuz Cuma'nın son sünnetleriyle alakalı hocam. Kaza namazı yerine geçer mi diye sormuşlar. Kişi bir niyet ile iki namazı üzerinden salması diye bir şey yoktur. Hı hı. Sadece iki nafile namazla alakalı bu olabilir. Söz gelimi abdest aldınız. Abdest şükür namazı kılacaksınız ve mescide girdiniz. Hı hı. Ve tahiyatün mescit namazı kılacaksınız. İki nafile namazdır. Bu kişi abdest alıp mescide girdiği zaman tahiyatün mescid namazı kılması abdest şükür namazı yerine de geçer. Hı hı. Veyahut da mescide girdiniz daha henüz oturmadan Namazın sünnetini işte öğle namazıydı. Öğle namazının sünnetini kılmaya başladınız. İkin namazıydı, da ikinin namazının sünnetini kılmaya başladınız. Daha oturmadan ona başlarsanız bu da hakeza tahiyatül mescid yerine geçerli olur. Hmm. Yani iki namazı bir nevi cem etmiş olur evet. fazilet itibariyle. Ama farklı iki namazı yani siz bir nafile namaz kılacaksınız. Onunla farz namaz düşecek. Veya bir farz namaz kılacaksınız. O farz namaz ile başka bir farz namaz zimmetinizden düşecek böyle bir şey yoktur. Hı -hı. Dolayısıyla cuma namazından sonra kıldığımız son sünnet namazı e, nafile olarak değerlendirdiğimizden dolayı onunla kaza namazı düşmez. Evet. Ama şunu ifade edelim. Biz cuma namazından sonra hangi namazları kılıyoruz? Hı -hı. Cuma namazı e, malumunuz hutbe okunduktan sonra iki rekat farz kılınıyor. Ve daha sonradan dört rekat Cuma'nın son sünneti kılınıyor. Bu zaten Cuma'nın sünnetidir. Bu herhangi bir kaza yerine geçmeyecektir. Evet. Daha sonradan zuhra ahir namazı kılınıyor. Zuhra ahir demek son öyle demektir ki bunun Cuma namazıyla herhangi bir irtibatı yoktur. Evet. Sadece ihtiyaç sadedinde kılınan işte bir bir yerde birkaç yerde yani bir şehirde birkaç yerde cuma kılındığı zaman ulemanın bazı tartışmaları vardır. Hmm. Her birinde cuma olur mu olmaz mı tartışması. Bu doğrultuda müteahhir ulemanın ihtiyatsa dediğinde kılınmasını tavsiye hmm. ettiği bir namazdır. Evet. Son öğle demektir eğer cuma namazımızda bir sıkıntı varsa zimmetimizde var olan öğle namazı hı hı. düşsün veya hiçbir şey yoksa da son kılamadığımız herhangi bir kaza namazımız varsa öğle namazı o zimmetimizden düşsün şeklinde kılınan ihtiyas adedinde bir evet. namazdır. Zuhra ahir namazı son öğle demektir hı hı. lügat olarak. Bu zaten bir nevi kaza namazıdır. Evet. Çünkü bizim hüsnü zannımız namazımız Cuma Cuma'ımızı kıldık ama ee ihtiyat olarak ee geçmişteki kazalarımız illaki vardır. Zuhur akiri bu kabilden kılıyoruz. Evet. Ve daha sonradan kıldığımız iki rekat son sünnet vardır. Hı. Vaktin son sünneti hı. diye bize camilerimizde öğretilmiştir. Söyle. Peki bu namaz nedir? Bunu çoğu insan öğle namazının son sünnetiymiş şeklinde algılar. Hı hı. Yani farz namazı bittikten sonra, cuma namazı bittikten sonra sanki kıldığımız dört rekat cuma'nın son sünneti, öğlenin ilk sünneti kıldığımız dört evet. rekatlık zuhrahir öğlenin farzı farz. sonra kıldığımız vaktin son sünneti iki rekatta öğlenin, öğlenin son, son sünneti. sünneti bu yanlış bir uygulama Hı. yani yanlış bir düşünce çünkü e, cuma namazı kılındığı zaman öğle namazı düşmüştür Hı. öğle namazı e, kişiye farz değildir. Farz. kıldığımız farzdan sonraki dört rekat cuma'nın son, son sünnetidir. sünnetidir zuhrahir zaten ihtiyat olarak kılınan bir namazdır peki vaktin son sünneti diye kıldığımız iki rekat namaz ne namazıdır Bununla alakalı e, gerek Halebi'de, Halebi e, Kebir'de ben görmüştüm. E, Allah-u Alem Mecmul-i yani mültekar şerhinde de vardı. Hı hı. Cuma namazının son sünneti dört rekat mı altı rekat mı olduğuna dair ulemanın ihtilafından bahsedilir. Tercih edilen görüşe göre dört rekattır. Ancak hata yapmayalım, yapmayalım inşallah. E bu Yusuf'tan gelen bir rivayet olsa hı hı. gerek altı rekat olduğu rivayet vardır. Ee, bu manada e, yine müteahhir ulema ihtiyat olsun hmm. diye dört rekat son sünnet kılındıktan sonra bu rivayetle de amelede bilme adına iki rekat da artı bir namaz kılmıştır. Evet. Yani kılınmasında tavsiye hmm. edilmiştir. Dolayısıyla bizim kıldığımız o vaktin son diye iki rekat aslında cuma'nın son sünnetidir. Evet. Ama cuma'nın son sünnetinin altı rekattır rivayetine göre her ne hmm. kadar zayıf bir rivayet olsa da neticede bir nafile namazdır. Bu manada kıldığımız bir namazdır. Dolayısıyla biz bu namazı kaza namazları yerine geçer şeklinde düşünmemiz doğru bir namaz değildir. Doğru evet. değildir zaten. Aslında cuma namazı hutbe, iki re rekat farz ve evet. son sünnetten ibarettir. Ama evet. son sünnet dört mü altı mı bu ihtilaf konuda ihtilaf var. Tercih evet. edilen görüş dörttür. Ama iki rivayeti de yani altı rekat rivayette de vardır. İhtiyasa dediğinde biz artı olarak yani dört rekatta selam verip iki rekatta o namazı Hı. kılmaktayız. Ama zuhur namazını kıldığımız için de e, orada bir kaza namazı ayretten kırılmış gibi Zaten oluyoruz. Zaten zuhur evet. kazadır. Son Hı. öle demektir. Yani zimmetimde var olan e, bir öle namazı varsa o son hangi namazsa o namazın kazasını evet. kılıyorum demektir. Belki o yüzden sordular kaza namazı yerine geçer evet. mi diye. Belki onu kastetmiş oldu. E, bu soruyla birlikte kısa bir araya gidiyoruz hocam. E, Aranın ardından inşallah yine adresine gelen sorularımızı yanıtlamaya devam edeceğiz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Hikmeti izleyenlerimiz İlmi programımıza devam ediyoruz. İkinci bölümde yine sizlerden gelen sorularımızı aktarmaya ve cevaplar almaya. Bir başka sorumuz. E, dedem vefat etti. Dedemin üzerine babam vefat etti. Aynı mezara gömüldüler. Bu mezara anneannem veya annem gömülebilir mi diye sormuşlar hocam. Bu konuyla alakalı yine Hanefi kaynaklarından Fetevahindi adlı eserde ifade geçmektedir. Hı hı eğer gömülen kimsenin orada çürüdüğü kanatı oluştuysa yani Hı. orada artık bir şey kalmadı kanaat oluştuysa ki bu iklime göre coğrafi yapıya göre değişebiliyor o zaman oraya ikinci bir defin yapılmasına mahsur lazım gelmez Hı. özellikle büyük şehirlerde mezar sıkıntısı olmasa bile veya çok uzak yerlere de havale edildiğinden dolayı bu yapılıyor ki Suudi Arabistan'da Mekke'de ve Medine'de Cenneti Baki ve Cnet Mualada da bu yapılıyor ve bildiğim kadarıyla orada 3 senede bir aynı yere ikinci bir defin yapılıyor. Ee, İstanbul'da ise bildiğim kadarıyla 5 yılda bir, bir evet. bu yapılabiliyor. Dediğimiz gibi o iklimin etkisinde hmm. yani o oradaki toprak ve 3 senede e, o cesedi kaybediyorsa e, İstanbul'da belki bu 5 senede bir oluyor. İhtiyaç varken yapılmaması ama e, yani ihtiyaç yoksa, alan genişse, defin için başka bir imkan da varsa yapılmamasını söyleriz. Ama yani illaki oraya defnedilmesi gerekiyorsa da dediğimiz gibi aradan böyle bir zaman geçtikten sonra definde herhangi bir mahsul lazım gelmez. Evet. Yani şöyle bir e, ifade var işte ikisinde bir mahremiyet olsun, olmasın öyle bir şey değildir. E, çünkü neticede bedendir. Bedenlerin işte birbirlerine mahrem veya nameremlik olayı yoktur. Peki hocam mezarlarda çift kat uygulaması var ya şimdi beton yapılıyor üstüne. Bu da tamamıyla ihtiyaçla alakalıdır Hı -hı. dediğimiz gibi yani bu normalde eski kaynaklarımızda bunu göremiyoruz. Çünkü evet. öyle bir ihtiyacı Yok. yoktu toprak genişti ee, yani dolayısıyla burada e, ki, mezar içinde tabii çok büyük alanları da işgal etmekte olmuyor. Hı -hı. Çünkü toprak e, ölülerden daha fazla canlılara lazım. Evet. Bu vesileyle onlar için ayrılmış olan bölümde eğer ihtiyaç iki kat yapılması gerekiyorsa iki kat, üç kat yapılması gerekiyorsa üç kat da olabilir. Yani bu tamamıyla ihtiyaçla alakalı bir meseledir. Sonuçta içerisinde yine aynı şekilde işlemler yapılıyor. Sorun evet. olmaz. Bir diğer sorumuz hocam. Rabbim iman selameti versin. Am yani imanlı bir şekilde güzel amellerle gidildikten sonra mezarınızı nasıl yaparlarsa yapsınlar sizi orada karşılayacak Hı. olan amelinizdir. Evet. Ama güzel amelle oraya gitmedikten sonra mezarınızı çok güzel de yapsalar o mezarın size hiçbir, olsa, faydası, olsa... hiçbir faydası olmayacaktır. Evet. Sadece gelenler işte orada size Fatih'e okurken belki manzara seyrecektir. Başka bir şey olmayacak. Evet hocam. Bir diğer sorumuz. E, hanımımla konuşurken bir mesele hakkında beni çok sıkıştırdı ve ben de pişman oldum. Eee Kefaret için e, yemin ettim diyor, e, yapmadığım bir şey e, için diyor, yaptırmadığım dair yemin ettim. Sonra çok pişman oldum. Kefaret için oruç tutmam yeterli olur mu diye soruyor. Anlayamadım pişman oldum derken? E, yemin etmiş hocam, bir konu yapmadığı bir konu hakkında yaptım diye yemin ediyor. Yalan yere yemin, Yalan yere tamam. yemin ediyor. E, bu sebeple oruç tutsam yeterli olur mu diyorlar Hı. kefaret için. Şimdi e, yemin meselesini ki Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde ifade ediyor, üç şekilde ele alınıyor. Yemini ramuz. Yemini lav ve yemini münakid. Ne demektir bunlar? Ee, bunların ikisi hamus ve lav diye tabir ettiğimiz yeminler geçmişle alakalı yemindir. Sözgelimi siz geçmişte bir olay yaşadınız ama hatırlamıyorsunuz. Hı -hı. Yani oldu olmadığına dair yemin ediyorsunuz veya olmadı olduğuna dair yemin ediyorsunuz ama hatırladığınız da budur zaten. Yani evet. orada kalsınız yalan değil. Hı -hı. Bu yemin yemini lavdır. Bundan dolayı kefaret gerekmediği gibi herhangi bir günahta tereddüb etmez. Çünkü sizin orada kastınız yalan değil. Gerçekten olayı öyle hatırlıyorsunuz. Ona evet. binaen yemin ettiniz. Ama tabii uygun bir şey değildir. Yani yemin konusunda Allah'ın ismini en ufak meselelerde hemen ağza almak doğru bir şey değildir. E, bu konuda daha titsiz olmak gerekir. E, haklı olduğumuz davalarda bile... Yani ulemayı görüyoruz, e, sahabe-i kiramın uygulamalarını görüyoruz. Birçok yerde yemin etmekten geri çekilmişlerdir. O işte davalarında haklıdır. Evet. Niye? Bu dünya meta. Ben dünya meta metaından sebep Allah'ın kelimesini ismi ağzıma almam. Ondan dolayı bunu kullanmam diye. Ama bunun yanı sıra dediğimiz gibi geçmiş bir olayı yanlış hatırladığınızdan dolayı yapacağınız yemin, yemin-i lavdır boş bir yemindir. Bundan dolayı kefaret gerekmediği gibi günah da gerekmeyeceği kitaplarımıza evet. meskurdur. Ee, bir de yemini gamus vardır. Yine bu geçmişle alakalı ki soru bununla alakalı. Hı -hı. Ee, geçmişte bir olayın olduğunu biliyorsunuz ama hilafına yemin ediyorsunuz bilerek. Evet. Veya olmadığını biliyorsunuz olduğuna dair bilerek yemin ediyorsunuz. Yani yalan yere yemin ediyorsunuz. Ee, böyle bir yemin yemini gamustur ve günahtır. Bu kişiye günah tereddübeder. Ama buna bir kefaret yoktur. Tabi kefaretin olmaması şöyle bir algı oluşturmasın bize. Basit bir, yani bir. basit bir olaydır şeklinde ha. değil. Yani bunun tedariki artık tövbe, istiğfar et. Ne yaparsan yap, bunun dünyada affolunacağı şeklinde bir kefaret tarzında sana bir şey uygulanmayacaktır. Mevla'ya kendini nasıl affettirirsen affettir. Ee, dolayısıyla bu kardeşimizin de yapacağı budur. Yani ciddi manada tövbe edecek, ciddi manada istiğfar edecek. Ve bir daha böyle bir şey yapmamaya azmedecek. Çünkü tövbenin hı hı. E, kabul olunabilmesi için aranan belli şartlar vardır ki bu şartlardan bir tanesi de azimdir. Bir daha asla böyle bir günaha dönmeme azmi olacaktır. Ve o pişmanlığı her daim kalbinde o burukluğu yaşayacaktır. Bu şekilde tövbe etmesi gerekir. Kefaret bu kişi için yoktur. Hı hı. Peki kefaretin gerektiği yemin nedir? Yemini münakittir. O da neyle alakalıdır? Geleceğe tahallük eden bir hı hı. olay veya şu anda Yapmayacağına dair veya yapacağına dair yemin ediyor. Bu durumda bu yeminin hilafını yaparsa, o zaman Tamamdır. yeminini bozmuş olacağından dolayı kefaret vermesi hmm. gerekecektir. Ee, Tabi bu bazen yeminini bozması farz olur, bazen yeminini bozmaması bazen de muhayyerdir. Hmm. Yani bu ne gibi olabilir? İşte bir günahı yapma, bir günahı yapma konusunda yemin etmiştir. Bu durumda yeminini bozması gerekir. Yani yapmaması hmm. gerekir o yemini ama kefaretini verecek. Bir farzı yapmayla alakalı bir yemin ise zaten o farzdır. Onu yapması gerekir. Orada yeminle sadakat göstermesi de artı bir farzdır. Bir de ortada olduğu meseleler vardır ki muhayyer oldu, ama bu durumlarda da yemini bozmaması evladır. Ama bozarsa bu hmm. kişi de yeminini bozduğundan dolayı kefaret vermesi gerekir. Kefaret dediğimiz zaman insanların hemen aklına gelen üç gün oruçtur. Oysa bu kefaretin en son merhalesidir. Öncelik itibariyle e, köle meselesi vardı ama günümüzde Yok. uygulanması olmadığı için bunu söylemeye gerek yoktur. E, on fakiri yedirme veya giydirmedir. Hmm. E, Sabahlı akşamlı yani iki ön yedireceksiniz veya da bunları giydireceksiniz. Elbise delinebilecek şekilde bunu giydirebileceksiniz ve günümüzün tabiriyle 10 tane fitre vereceksiniz. Hmm. Bu kadar bir miktar meblağ 10 kişiye vereceksiniz. Bu öncelikle kefaret budur. Maddi imkanınız yoksa bunu yapabilecek maddi imkana sahip değilseniz o zaman üç gün peş oruçtur. Yoksa böyle bir imkana sahip olduğunuz halde direkt ben ben üç gün oruç tutayım deseniz bu kefaret evet. yerine gelmiş olmaz. Yani burada kişide bir muhayyellik yoktur. Hı. Birinci merhaleyi yapamayan kimse içindir üç gün oruç meselesi. Ve bu dediğimiz gibi bu kefarete yeminin münakitle alakalı. Hı hı. Geleceğe tahallük eden yapacağına veya yapmayacağına dair yemin ediyor ve onun hılafını yapıyor ise bu yeminini bozduğundan dolayı kefaret vermesi gerekir. Hmm. Ve bu kişi yeminini bozmadan kefaretini verse sonra yeminini bozsa bir daha kefaret vermesi gerekir. Yani e, yemin bozulduktan sonra kefaret vücubiyeti bunun üzerine tereddüb edecektir. Evet. Geçmişle alakalı bir meselede yemin ediyorsa eğer kasıtlı olarak yalan yemin ediyorsa bu dediğimiz gibi yemini gamustur, günahtır hmm. ama kefaret yoktur kasıtsız olarak o şekilde zannettiğinden dolayı yemin ediyorsa bu doğru olmamakla beraber yine kefaret yoktur. Geçersin Ama yani. bir günahı da söz konusu değildir şeklinde. Gerçi turca ifadesi kullanıyor. Hı. İnşallah günahkar değildir şeklinde. Ee, bu ifade ihtimalde var yine orada hocam. Yani bir ihtimal de vardır çünkü sen yemin evet. kelimesini niye bilip bilmediğin her yerde Hı. kullanıyorsun. Çünkü bu az bir şey değildir. Yani yemin konusu ben insanlarımız bugün, günümüzde e, çok rahat bir şekilde bunu Bazı telaffuz edebiliyor. Doğru bir şey değildir. Çünkü o olayı Allah'ı şahit tutmaktır. Mevla üzerine yemin ediyorsun bu az bir şey değildir. O yüzden basit meseleler hakkında bu gibi yeminleri telaffuz etmek de doğru değildir. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz. Biz iki kız iki erkek dört kardeşlik. Babam sağ iken ablam öldü. İki oğlu kaldı. Sonra babam vefat etti. Biz malları işte olarak çocuklara dair hepimiz paylaştık. Annem kaldı. Annem sağken de kız kardeşimin biri daha vefat etti. Onun da 20-25 yaşlarında iki evladı var. Annem vefat edince bu çocuklar tekrar mirasçı olacak mı? diye sormuşlar. İslam hukukunda kişi vefat ettiği zaman malın ondan sonra kalacak olan varislere ile alakalı ilme ferahiz ilmi denir. Hı. Ferayiz ilminde şöyle bir kural vardır. Yakın varken uzak mirastan mahrum olur. Burada da e, vefat eden kimsenin bahsettiğiniz üzere iki kızı, evet. iki oğlu, Hı -hı. bir de hanımı evet. vardı. Evet. Ancak bu iki, dört tane çocuktan bir tanesi vefat etmiş. Evet. Babadan önce yani Babadan vefat eden ediyorum. kişiden önce. Dolayısıyla onun çocukları kalmıştır. Hı -hı. Bu durumda bu kişilere dede mahrumu denir fıkıstılahında. Hmm. Yani amcaları varken bu yiyenlere mirastan pay düşmez normal şartlarda. Ancak burada tabi tavsiye sadedinde böyle bir durumda o ölmek üzere olan kişinin vasiyet etmesi. Yani ölmek üzere derken bir kişi baktı ki evladı vefat etti. Kendisi vefat ettiğinde de onun çocuklarına mal kalmayacağı için şeran. Böyle bir durumda ona vasiyet etmesinin gerekliliğinden bahsedilir. Etmemişse dahi amcalara yine düşen vazife olarak her ne kadar farz olmasa da ama bir ahlaki olarak yapması gereken bir görev olarak tıpkı kardeşlere hayattaymış gibi onun payını verip ve onun payını da hmm. çocuklara <gülüyor> dağıtmalarıdır. Peki orada o babanın vasiyeti geçerli oluyor mu hocam? Hani vasiyet yok demiştik. Ya, vasiyet miras. varise yoktur. Oysa torunlar zaten mirasçı olmayacağı için onlara hmm, vasiyet geçerli, geçerli olacaktır. Oluyor. Yani hadis şerifte efendimiz aleyhisselatu vesselam varise vasiyetin yapılamayacağından hmm. bahsetmiştir. Oysa bu meselemizde e, o kişi varis, varis değil. Evet. Dolayısıyla burada vasiyet e, eder etmesi tavsiyedir. Hmm. Hatta bazı e, kişilere göre yani alimlerden bazılarına göre vasiyet etmesi de vaciptir hmm. şeklinde görüşler de vardır. E, dede mahrumu meselesinde ama etmemiş olsa da e, biz tavsiyenin telinde amcalar'a deriz ki siz o e, kardeşiniz hayattaymişiz gibi değerlendirin ve ona mirastan pay verin. Hı hı. E, bu durumda işte e, ölenin hanımı var diyor. Çocukları var. Evet. Hanımı e, sekizde bir payını aldıktan sonra geriye kalan işte erkeklere iki hisse kızlara bir hisse şeklinde pay edilir. E, o hayatta olmayan çocuğunun da payı ayrılır ve onun çocuklarına o taksim edilir verilir. E, tavsiye olarak söylüyoruz ama bu farz değildir eğer hı hı. vasiyet etmediyse. Burada diyor ki şimdi annem vefat etti. Değil mi? Sorunun ikinci kısmı ee, herhalde öyleydi. sonra malları eşit olarak böldükten sonra Bakın bu malları eşit olarak bölmeleri kendi erdemlikleri evet, yani yapmış, güzel sonra. olanı yapmışlar. Evet. Tamam. Sonra yine anneleri sakken kız kardeşlerinden biri daha vefat ediyor. Peki şimdi annelerinin payını da vermişler mi? Evet. Annelerin payını verdikten sonra anne hayattayken o mal annenindir. Evet. Ve anne vefat etmeden önce kardeşlerinden biri daha vefat Hı -hı. etti. Yani babaların iç hakkında olan aynı olay annesi için de olacaktır. Evet. Yani diğer yeğenler için de olacaktır. Bu durumda o çocuk, yani vefat eden çocuk, annesinden önce vefat ettiği için annesinin Hı -hı. malına mirasçı olmaz Ol onun çocuklara. Evet. Burada da biraz önce dediğimiz gibi diğer Hı -hı. kardeşlere tavsiye sadediğinde şey. annesinden kendilerine düşeni orada diğer kardeş varmış gibi değerlendirerek ona da şu kadar hak düşüyor. Onun da çocuklarına onu taksim etmeleri. Ama dediğimiz gibi bu tavsiye niteliğindedir. Aslında fırkan baktığımız zaman onlara hak düşmemektedir. Çünkü daha önce vefat etmiştir. E, çünkü yakın varken uzak hac bulunur. Yani mirasla mahrum olacaktır. Ama bunun yanı sıra erdemlilik olarak böyle yapması e, tavsiye edilir. Güzel olan şeydir. Evet, Müslümana yakışan ahlaktır. Evet. Bir diğer e, sorumuz da ben eşimden Mehir'de hacca gitmeyi istemiştim. Şimdi siz olmaz dediniz. Tekrardan mehir istenebilir mi? Nikah zamanındaki şahitler gerekir mi? Yoksa hakkım yandı mı diye sormuşlar. Hocam. Yok, hak yanmaz. Yani. yani şöyle yanmaz. Biz dedik ki mehir bir mal olmalıdır. Hı -hı. Hacca gitmek, ümreye gitmek ise bir mal değildir, bir menfaattir. Ama bu gibi yerlerde o bedel kastedilir. Yani burada hacca gidebilmesi için bir kişinin muhtat olarak ne kadar bir bedele ihtiyaç varsa Hı -hı. o kadar bir bedel alacağı olarak bu söylensin veya eğer söylenmemişse de mehri misil gerekir. Ama burada eğer eş zaten sizi hacca getirmeye razı ise sizin de mehri misil alacağınız vardır. Dolayısıyla hmm. beni hacca getir, ben bundan feragat edeyim şeklinde karşılıklı anlaşmaya varılabilir. Evet. Yoksa hakkın gitti, sen artık daha mehir alamazsın denmez. denmez. Evet hocam. Bir yani de... şunu söyleyeyim, nikah babında mehir konuşulmasa bile akdin gereğidir. Hmm. Yoksa akdin şartı değildir. Evet. E, akit oluştuğu zaman mehir kendi kendine oluşur. Konuşulursa hmm. konuşulan olur. Konuşulmazsa mehir misilliye tabir evet. ettiğimiz bir mehir miktarı olacaktır. Yani bir nevi akdin neticesidir. Tıpkı bir malı adam sattığı zaman karşı tarafa, karşı tarafta bunu satın aldığı zaman, burada bu malın mülkiyetini sana verdim demese de o malın mülkiyeti ona geçer. Yani. Mehir de bunun gibi bir şeydir. Yani nikah akdi oluştuğu zaman erkeğe Fotoğrafı maddi olarak kadına gel. bu kadar bir meblağ vermesi gerekli olur. Hı hı. Bu konuşulsun veya konuşulmasın. Bunun iptali olmaz. Hatta avratta Kadın mehir almamak şartıyla nikahlansa bile yani dese ki ben mehirsiz olarak seni eş olarak kabul ettim. Ben de mehirsiz olarak seni eş olarak aldım diye akit kıyısaları bile yine mehir gerekir. Yani A red edilse bile mehir farz olacaktır. Ha, daha sonradan mehir alacağından feragat ederse bu ayrı bir konu. Yani burada kadın alacaklı olur, koca borçlu olur. Normal alacak ve borçlu arasındaki hukuk. ...konumunda olduğu üzere alacaklı olan kişi alacağından feragat edebilir. Burada da kadın alacağından feragat edebilir. Evet. Ama alacak olduktan sonra Hı -hı. daha oluşmadan ben bu alacağımı alacaktan feragat ettim demesi oluşmayan bir haktan feragat oluşmaz. Evet. Bir başka sorumuz da e, mesanesi alınan kişinin abdesti nasıl olmalıdır açıklama? Mesanesi alınan kişi vücudun dışına bir e, torba gibi yapay mesane takılmakta. O oldukça 2-3 saatte bir boşaltılmakta. Bu kişi her namaz için ayrı ayrı abdest almalı mıdır yoksa poşeti boşaltmadığı sürece abdestli midir? Rabbim sağlığımızı kaybetmekten cümlemizi tamam. muhafaza etsin. Tamam. Hakikaten tamam. sıkıntılı bir durumdur. Ve bu hale düşen kardeşlerimize de Rabbim yardım eylesin. Tamam. En kısa zamanda bu sıkıntılarını Allah hasan eylesin. Tamam. Onlara sabırlar ihsan eylesin. Tamam. E, tabii e, dinimiz kolaylık dinidir. Zorluk dini değildir. Tamam. Kolaylık e, ihtiyaç edilmiş, zorluk kaldırılmıştır. E, ancak bu şu demek değildir ki e, yapması gereken bir takım ibadetler bu kişiden sakıt oldu denmez. Evet. Ancak bu kişiye mahsus bir takım e, bir şey, yani kolaylıklar verilmiştir. Hmm. İşte özürlü olan kimsenin abdesti gibi. Tabii özürlü olan bir kimsenin abdesti, yani özür abdestinin oluşabilmesi de bu kişinin sahibi özür olması gerekir. Evet. Sahibiyle özürle alakalı biz e, genel malumatı daha önceki programlarımızda geniş bir şekilde vermiştik. E, burada da hakeza bu kişi eğer özür sahibi olarak kabul edilirse... Yani oradan her daim idrar geliyor ve bundan kendisi emin olamıyor, tutamıyor onu. Hı hı. Ee, böyle bir durum varsa bir namaz vakti de fırsat vermemişse evvel emirde iptidada e, bu kimse özür sahibidir. Her namaz vakti girdiği zaman abdestini alır. Hı. O vakit içinde aldığı abdeste dilediği kadar namazını kılar. Ve evet. ki o hastada gelse bile. Hı. Sadece burada şu mesele vardır. Peki bu abdestini bozması ayrı bir mesele. Üzerinde necasetin bulunması ayrı bir mesele. Hmm. Yani namaz kılarken kişinin hadesten taharet dediğimiz abdest ve usulden temiz olması, cenabetlikten temiz hmm. olması, bir de hakiki necasetten temiz olması. Evet. Necasetten taharet. E, abdest konusunda tamam bu özürlü kişi olduğu için abdesti var kabul edeceğiz. Ama üzerinde namaza mani miktarda bir necaset olması ayrı bir şekilde değerlendirilecektir. Hmm. Bu noktada da denir ki eğer bu kimse o necaseti temizleyip yerine taktığı zaman o torbasını namaz kılacak kadar fırsat vermeden yine necaset miktarı yani namaza mani olacak miktar geliyorsa bunu temizlemekte mecburda tutulmaz. Hmm. Veya onu sökmesi, takması bir meşakkat ise, bunu ferdi olarak kendisi yapamıyorsa, e, işte böyle, burada çok bazı detaylar çok vardır. E, bu gibi durumsa o kişi hakkında mazeret kabul edilir. Hmm. E, mazeret kabul edildiğinden dolayı ona göre değerlendirilir. Ama bu şöyle değildir. Yani e, burada hiçbir şey olmadan o idrar kesesi gibidir. Ha içeride idrar birikmiş, ha dışarıda birikmiş şeklinde bir algı İşin yanlıştır. Işte yani dolayısıyla nasıl olsa kişinin işte idrar kesesinde idrarın birikmesi abdestini bozmuyorsa işte o mesane olarak Yapay olarak kenara takılan torbada idrarın birikmesi abdesti bozmaz. Onu boşalttık mı abdest bozulur şeklindeki bir anlayış. Hmm. Yanlış bir anlayıştır. Böyle bir şey değil. Çünkü neticede vücudun dışına çıkmıştır. Evet. Vücudun dışına çıktığı için abdest bozulacaktır. Bozulması gerekir. Ancak mazeret sebebi oluşmuş ise özür abdesti diye tabir ettiğimiz özürlük içinin yapması gerekenleri yapar ve ona göre namazlarını ibadetlerini yerine getirir. Evet hocam. Rabbim kolaylık versin. Amin inşallah. Rabbim şifa versin diyelim. Amin. Bir diğer sorumuz hocam. Bir tanıdığımdan daha önce ihtiyacımdan dolayı 30 gram ağırlığında altın bilezi kaldım ve sarhafta bozdurdum. Şu anda borcumu geri ödeyeceğim fakat bileziği aldığım tanıdığım kendisinin de nakit paraya ihtiyacın olduğunu, ona bu borcumu 30 gram altının karşılığı olan nakit parayı vermemi istedi. Bileziği alıp bozdurduğum zamanki parayla şu andaki fiyat arasında 300 TL yakın fiyat farkı var. Bileziği sarraftan alıp kendisine versem de ya da parasını versem de sonuçta altının yükselmesi nedeniyle bu 300 TL'lik farkı ödeyeceğim. Acaba istediği gibi altının karşılığı olan nakit parayı versem bu faiz vermek gibi bir şey olur mu diye sormuşlar. Kars yani borç vermek Allah için verilen e, iyilik şeklinde yapılan bir muameledir. Ancak bir muavaza şeklinde düşünülmez. Yani bir alışveriş değildir. Çünkü bir nevi iare olarak, ödünç olarak ben size bu bardağı verdim. Hı hı. İşinizi gördükten sonra aynı bardağı bana, bana geri iade ediyorsunuz. Evet. Ve bu sebeple ben bir menfaat elde etmeyeceğim. Hı hı. Hatta bundan dolayı menfaati celbeden bir borç verme ise bunun faiz olarak nitelendirileceği de Hanefi fıkhında e, mukarrardır e, yerleşmiş olan bir prensiptir. Dolayısıyla parada da aslında mantık budur. Ben size borç para verdiğim zaman para bir nevi ayın gibidir. Ondan faydalanacaksınız. Ancak ayından şöyle bir fark vardır. O ayından faydalanmak aynı baki olduğu halde olur. Yani bardaktan faydalanmak içine su koyarsınız, içersiniz ama bardak durur. Evet. Ama paranın bizatihi kendisinden faydalanmak tüketimi iledir. Yani tüketim maddesidir. Hmm. Onu kullanmanız ayının helakıyladır. Bu sebeple sizin onun yerine bana başka bir para verdiğiniz zaman, her ne kadar onun ivazı gibi olsa da fuken bu sanki onun aynısıymış gibi değerlendirilir. Evet. Yani aldığınız bardağın tekrardan geri verilmesi hı. şeklindedir. Dolayısıyla burada borç olarak kişi ne verdiyse alacağı şeyinde de o olmasıdır. Asıl olan bu. Yani kardeşimiz diyor ki ben borç olarak bilezik aldım, yani hı hı. altın hı hı. aldım, dolayısıyla benim borcum altındır. Hı hı. Altın fiyata artsın ve eksisin. Önemli değil. Ben altın vermek zorundayım. Çünkü aldığım şey altındır. Hı -hı. Burada diyor ki karşı taraf bana altın verme, bana bunun parasını ver diyor. Bu bir arz taleptir. Yani ikinci bir alışveriştir. Hı -hı. Sanki şunun gibidir. Ben sizden 10 TL veya 100 TL borç aldım, aradan biraz zaman geçti, borcumu ödeyeceğim. Siz bana diyorsunuz ki, ya 100 TL yerine işte senin sahip olduğun şu cübbeyi bana verir misin veya sarını verir misin? Veya şu önündeki bardağı bana 100 TL'ye satar mısın? Heh, Bu bir gibi. icaba davettir, yani bir tekliftir. Değerlendiririm, işime gelirse sattım derim, o zaman sizden alacaklı olurum 100 TL, Hı. oysa size de borcum vardır, o onunla takas olur, alacak verecek kalmaz. Heh. Herkeza bu kardeşlerimizin de yapacağı aslında budur. Yani e, soruyu soran kişinin borcu altın bileziktir. Yani altındır. Hı hı. Karşı tarafın alacağı da altındır. Evet. Diyor ki bu kişi bana altın verme altın yerine para ha, ver diyor. Evet. Yani bir nevi alışveriş yapalım diyor. Hı. Senle de sarf yapalım. Çünkü paraların birbirlerine takas edilmesi sarf vaktidir. Bu bir tekliftir. Siz bu teklifi değerlendirirsiniz, kabul ederseniz ki kabul etmenize mani bir durum yok. Hı -hı. Çünkü zaten sizde elinizde altın yok. Gideceksiniz piyasadan altın alıp vereceksiniz. Bu teklife göre tamam dedikten sonra siz ona parayı verirsiniz. Hı -hı. Parayı verdikten sonra e, onun e, size altın vermesi gerekir ki oysa o altın da zaten size ne yapmıştı daha önceden vermişti. Evet. Fıkıhta bir kural vardır. Kabzı lahi kabzı sabik, kabzı sabit, kabzı lahi yerine kayım olur. Yani önceden var olan teslim alma şu anda teslim alma yerine geçer. Önceden ben sizden aldığım o bilezikleri sanki şu anda almışım gibidir. Evet. Parasını da bedelini de şu anda size verdiğimden dolayı aramızda alışverişle yani sarf hmm. aklında bir problem oluşmayacaktır. Evet. Ama bunu şöyle yapsak TL'ye çevirdik. Ne kadar TL? şu kadar TL. 100 gram altın işte 100 lira ödemen gerekiyor veya işte 1000 lira ödemen gerekiyor dedikten sonra tamam bunu ben sana bir saat sonra vereyim deyip ayrılsak bu olmaz. olmaz. Çünkü bu borcu ödemek değildir artık. Bu alışveriştir. Hmm. Ve alışveriş de normal alışveriş değil. Sarf aktidir. Yani paraların birbirleriyle takas edileceği bir alışveriştir. Ve sarf akti diğer alışverişlerden farklı bir özelliğe sahiptir hmm. ki bedensel beraberlik bozulmadan arada alacak verecek kalmaması hmm. gerekir. Yani ben size borcumu ödeyeceğim, siz de bana borcunuzu ödemeniz gerekir. Evet. Bu durumda ben size TL'yi verdim, sizin bana altınını vermeniz gerekir ki onu da zaten daha önceden verdiğiniz için oradan sayışırız ve bu şekilde alacak verecek kalmayacaktır. Kalın. Dolayısıyla burada işte ben alırken şu kadardı. Yani diyor ki işte bileziği aldığımda bozdurdum. <gülüyor> ee, ama şu anda o bilezik değer kazandığından dolayı 200 TL bir TL fark var. 300 TL, 300 fark, TL fark var diyor. Hı -hı. TL olarak verirsem sanki 300 TL fazla Faiz, vermişim, vermişim gibi yok. düşünüyor. Oysa öyle değil. Aldığınız şeyle verdiğiniz şey farklı cins olduğu için Hı -hı. bu yaptığınız sarf vaktidir. Evet. Ki sarf vaktinde e, Kuran olarak da cinsler farklı olduğu zaman hadis-i şerifte fe bi'u kefeşittu. Dilediğiniz gibi, yani eşit olmaksızın dilediğiniz gibi satabilirsiniz. Az ve çok olabilir ama yedenbiyet, yani peşin olmak kaydıyla karşılıklı bedensel ayrılık vuku bulmadan önce teslim alma ve teslim etme gerçekleşmesi gerekecektir. Evet hocam. Bir başka sorumuzla ben İmam Hatip öğrencisi ve ilahiyat okumayı düşünüyorum demiş. tesettürümü elimden geldiğince tam yapmaya çalışıyorum. Erkek hocalarla muhatap olmuyoruz. Çevremde ahir zamandayız. Bir bayanın okuması ayaklarının üstünde durması gerekir deniliyor. Dinimize bu doğru mudur? Dinimize göre bu durumda ne yapmalıyım? İlmi medreseden mi almalıyım diye ee, bir bayan kardeşimiz hocam. içindeki Ünivers meramını anlatmaya Üniversiteye olur. gitmesi için evet. fetva soruyor. Tabii fetva soruyor ve şöyle bir kavram, şöyle bir ifade. Zaman ahir zaman. Hmm, Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği dönem ahir zaman döneminin evet. başlangıcıdır. Yani dolayısıyla İslamiyet'in bize tebliği ahir zaman içindir evet. zaten. Dolayısıyla o hükümler o zamanda şu anda biz ahir zamandayız dememiz sanki o dönem farklı bir dönem, bu dönem, bu dönem farklı, farklı bir dönem. dönem. Oysa din bu dönem için gelmiş olan bir dindir. Hani şu an söyleniyor hocam ahir zaman ümmeti işte şu an. Şu anki bulunduğumuz seneler algılanıyor. Oysa Efendimiz'den sonraki evet. dönemin tamamdır sallallahu aleyhi ve sellem burada hani ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekir derken şerif-i şerif de allah dünya nizamında erkek ve kadın olarak yaratmıştır insandı Erkeğe erkek olması hasebiyle belli yükler yüklemiş, kadına kadın olması hasebiyle belli yükler yüklemiştir. Ve bunları birbirine karıştırmamamız gerekir. Yani erkeğin vazifesini kadın yapamayacağı gibi kadının vazifesinde erkek yapmamalıdır. Evet. Herkes kendi vazifesini yapacaktır. Biz Doğarken yani kişiler cinsiyetini belirlemede kişilerin kendi etkinliği yoktur. Yani ben erkek olmak istiyorum veya ben bayan olmak istiyorum şeklinde bize bir muhayyellik sorulmamıştır. Evet. Dolayısıyla bu bir üstünlük değildir. Yani bayan olmak üstünlük olmadığı gibi erkek olmak da bir üstünlük <gülüyor> değildir. Üstünlük Allah katında takvayledir. Cinsiyetin bu manada önemi yoktur. Ancak yaratılışta var olan bir kabiliyet ile erkeğe mevla belli bir güç vermiştir. Ve ona kavvamlık sıfatı yani idarecilik sıfatı hı hı. yani elinin altındaki kişileri işte e, ihtiyaçlarını giderebilme özelliği vermiştir. Dolayısıyla bir bayanın bu vazifeye soyunması yaratılışa aykırıdır. Evet. Yani ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım derken normalde bir bayana bakmakla mükellef olan babası hayattaysa babası bakacaktır. Değilse kardeşleri bakacaktır. Hı. Evliyse kocası bakacaktır. Şeri şerif ona birilerini bakmayı mükellef kılacaktır ve kılmaktadır. Erkeğe de yani ben çalışmayayım, ben vazife yapmayayım, hanımım gitsin, çalışsın, etsin evin parasını o getirsin. Erkeğe de bu vazife verilmemiştir. Tam tersine sen çalışacaksın, çoluk çocuğun rızkını temin edeceksin. Evet. Vazife bu şekilde taksim edilmiş. Bu taksime aykırı davranmak doğru bir davranış değildir. Ki nitekim şunu görmek değil. Ee, yaşadığımız dünyada bir eve bayan para getirip de erkek para getirmiyorsa o evin huzuru ciddi manada sıkıntı oluyor. Çünkü yaratılışa aykırılık evet. teşkil edilmiştir. Yani orada erkek bakmakla mükelleftir bayan değil. Orada ciddi manada sıkıntılar hakikaten olmaktadır. O yüzden e, burada e, çalışmakla alakalı değil. Belki çalışmanın bizatihi kendisi haramdır demiyoruz. Hı hı. Meşru çerçevede olursa tabii ki bayanın çalışması olabilir. Meşru çerçevede özellikle. Hı hı. Yani hiçbir evet. erkekle muhatap olmaması ve vs. Evet. Bu manada yani veyahut da bir kadının evinde işte başörtü yapması, iğne oyalaması da bir çalışmaktır. Hı hı. Ve bunu bir bedel karşılığında da yapabilir. Ama bu manada bu caiz değildir demiyoruz. Ancak e, bu mükellefiyetlik açısından eve bakmakla mükellef olan erkektir. Kadın deninden bir imkan geliyorsa tabii ki evine destek olma açısından böyle bir şey yapıyorsa da niye yapıyorsun denmez. Hı -hı. Ama bu yegane olması gereken iş değildir. Evet. O yüzden e, kardeşimiz diyor ki ben ilim öğrenmek istiyorum. Hı -hı. İlim öğrenecek yerde ilme aykırı, şer şerife aykırı bir takım eylemler yapılıyorsa böyle bir yerden ilim öğrenmek doğru olmayacaktır. Hı -hı. E, çünkü bahse konu olduğu yerler, yani biz tabii ilahiyatlara karşı şeklinde bir algı e, bu ifadeyi vermek istemiyoruz. Hı -hı. E, neticede meşru olan ilmin okunduğu her yere biz e, kabul ederiz, benimseriz. Evet. Ancak şeri şerife aykırılık teşkil ediyorsa, işte e, bayanların, erkeklerin karma olacağı bir ortam ise Hı -hı. veyahut da işte hocaların, erkek, bayan, talebelerin kadın olabileceği bir ortam ise bu yanlış diyaloglardır. Yanlış şeylere sebebiyet vereceğinden dolayı böyle bir ilim anlayışı, doğru bir anlayış değildir. Ki bunun alternatifi vardır yani siz eğer illaki ilim elde etmek istiyorsanız çok şükür ki medreseler vardır. Da sadece da sadece bayanlara hocam. hitap eden medreseler evet. vardır e, ve medreselerde okutulacak olan ilimler başka konu olan üniversitelerde okutulacak çok ilimlerden aşağı işte. değil daha fazladır. Hı. Bunu şu anda herkes kabullenmiş Kabul durumdadır ediyor. zaten. E, dolayısıyla e, maksadımız para kazanmak değildir Hı. bayan için çünkü onun vazifesi o değildir o yüzden bu kardeşimize tavsiyemiz eğer ilim yolunda bir şeyler yapmak istiyorsa meşru çerçevede bunu yapsın şerif evet. şerife aykırı davranarak değil Evet hocam. Bu soruyla birlikte vaktimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Son olarak dua bağlamında neler söylersiniz? Rabbim hocam? rızasından ayırmasın. Bizlere birlik, beraberlik versin. iş ve diş düşmanlarımıza karşı tek vücut olabilmeyi de Rabbim cümlemize nasip etsin. Amin ]miş. inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür Kıymetli izleyenlerimiz, bugün de vaktimizin sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihalet.dalegultv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve yine geçmişte yapmış olduğumuz sorularımızda da dalegultv.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Acil cevaplı olmasını istediğiniz sorularınız da varsa onlar da İsmaila Fetva Heyetine, Fetva Hatını arayarak sorabilirsiniz. Başka bir programda tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla Emanet'un hoşça kalın.